Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdellillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiyat-i amalina. Men yehdihillahu felamudilla lah. Ve men yuddil felamudilla lah. Ve ashadu an la ilaha illallah vahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله استعيز بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه مارجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْقَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ ٱللَّهِ وَخَيْرَ هَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي ٱلنَّارِ Biliyorsunuz kardeşler önceki haftalarda Kur'an-ı Kerim kıssalarını ve Adem Aleyhisselam'ın kıssasıyla da konumuza devam ediyorduk. En son bundan bir kaç hafta önce Adem Aleyhisselam kıssasında şeytanla alakalı konuşmaya başladık. Şeytanla insan oğlu arasındaki ilişki Allah Teala'nın nasıl anlattığını anlatmaya başladık ve şeytanın insanı kandırırken veya insana adavetini ve düşmanlığını yerine getirirken İzlediği yolları, izlediği yöntemleri konuşmaya başladık. Bir, iki hafta önce şeytan insanları süsleyerek nasıl kandırır bunu anlattım. Ondan bir sonraki hafta yani geçen hafta şeytan insanlara unutturur dedik. Şeytanın hususen neleri unutturduğunu tafsiratlı bir şekilde anlatmaya gayret ettik. Bu hafta ise eğer Allah azze ve celle nasip ederse size şeytanın insanı adım adım nasıl kandırdığını... Yani şeytanın adımlarından Kur'an-ı Kerim'de kastedilen tam olarak nedir? Eğer Allah Azze ve Celle nasip ederse onu anlatmaya çalışacağım inşallah. Biliyorsunuz kardeşler Kur'an-ı Kerim'de dört ayrı yerde, ikisi Bakara'da, bir tane En'am'da, bir tanesi de Nur Suresi'nde olmak üzere, Kur'an-ı Kerim'de dört yerde Allah Azze ve Celle bu tabiri kullanıyor. Müslümanlara şeytanı tanıtırken, Müslümanlara diyor ki, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ şeytan. <الشيطان> şeytanın adımlarına uymayın. İnnehu عَدُوبٌ مُّب۪ينَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّب۪ينَ Çünkü o sizin ap açık olan bir düşmanınızdır. Burada dikkat ederseniz kardeşler Allah Azze ve Celle bize şeytana uymayın demiyor. Şeytanın adımlarına uymayın diyor. Biz buradan anlıyoruz ki şeytan bir insana yaklaştığı zaman insana direkt yaklaşmaz. Onu Rabbinden uzaklaştırmak istediği zaman şimdi adımlar deyince Allah Azze ve Celle gözümüzün önünde şöyle bir şey resmediyor. Uzun bir yol var ve bu bir yürüyüş. Yani bir defada başlayan ve bir defada biten bir süreç değil. Bir noktada başlıyor ama çok uzunca süren bir süreç ve şeytan belki bir insanın ayağını kaydırabilmek için 10 senelik plan, 10 senelik proje yapabiliyor. Yani biraz sonra anlatacağım örneklerde zaten göreceksiniz. Şeytan isterse insanı yüz sene sonra Rabbinden uzaklaştırsın. Eğer yüz sene sonra insanı Rabbinden uzaklaştıracağını biliyorsa, bundan eminse insanda ona dair bir meyil görmüşse, yüz sene boyunca bıkmadan yılmadan insanın aleyhinde çalışabiliyor. Şeytanın adımları niye tehlikelidir? İlk dönem ahlak alimlerinden, Haris-i Muhafibi bir sözünde diyor ki, اِنَّ abde اِنَّ مَا min مِنْ قِبَلِ اتَّهَاوُنِ بِالْيَس۪يرِ Kulun başına ne gelmişse, küçük şeyleri önemsemediğinden dolayı gelmiştir. Kulun başına ne gelmişse, küçük şeyleri önemsemediğinden dolayı gelmiştir. Yani diyor ki izahatını yaparken bu sözün, küçük şeyler diyor büyük şeylerin mukaddimesidir. Küçük şeyler büyük şeylerin mukaddimesidir. İnsanoğlu bir şeyin küçüğüne alıştığı zaman farkında olmadan zaman içerisinde en kerih gördüğü, en kötü gördüğü şeye de düşebilir. Yani mesela diyelim siz, örnek veriyorum zina sizin için çok kötü bir şey olabilir. Yani zina dendiği zaman bir müslüman olarak tüyleriniz diken diken olabilir. Fakat siz kadına bakmayı küçük görmeye başlamışsanız bir kadınla konuşmayı küçük görmeye başlamışsanız bir kadınla aynı iş yerinde çalışmayı onunla işte diyelim öğlen aralarında öğlen paydoslarında sohbet etmeyi gülümsemeyi bir şey alıp verirken vücudun birbirine temas etmesini küçük görmeye başlamışsanız birkaç sene sonra kendinizi Allah muhafaza zinanın içerisinde de bulabilirsiniz. Çünkü bunlar zinanın mukaddimeleridir zinanın ön ayaklarıdır. İnsan çok kerih gördüğü zinayı bu basit adımları küçük görmekle bunların içerisine düşebilir. Ondan dolayı şeytanın adımları da bir şeyi küçükten büyüğe doğru götürdüğü için kulun en büyük fitnesidir. Yani insan ilk etapta çok fazla önemsemez. İnsan ilk etapta bunu yapsam ne olur ki? Veyahut da bu sözü söylesem ne olur ki? der misal. Akabinde bir bakarsınız o insan çok kerih gördüğü bir şeyin içine düşmüştür. Mesela örnek veriyorum size zina örneğinde verdiğim gibi. Mesela bunu vaka olarak yaşıyoruz zaten biz. Yani mesela bir gencimiz belki siz onun yanında bir kadına dair bir şey konuştuğunuz zaman yüzü kızarıyor. Aleyhissalatu vesselamın hayasını o insanda görebiliyorsunuz. Fakat internetten herhangi tanımadığı bir kızla chat yapmaya başladıktan sonra, iki sene sonra bilmem nerede bir kadınla zina yaptığına dair ve zina yaptıktan sonra da bir kocaya gelip bizim nikahımızı kıy dediğine dair bir şey de duyabiliyorsunuz aynı zamanda. Bu genç nereden geldi buraya? Yani duna kadar yanında kadından konuştuğumuz zaman yüzü kızaran bir genç iki sene sonra zina yapmış ve o kadını yanında almış getirmiş hoca hoca geziyor. Bizim nikahımızı kıyın biz haram işlemeyelim diye. Bu neyle başladı kardeşler? Klavyenin tuşuna basmakla başladı. Hiç kimse klavyenin tuşuna basmayı önemsemez. Çünkü klavyenin tuşuna basmak zinanın kendisi değildir veya birine yazı yazmak zinanın kendisi değildir. Fakat zamanla bu küçük şeyleri insan basite alır alır alır alır. Ondan sonra bir bakar, o çok büyük görmüş olduğu problemin içerisine düşmüştür. Bununla alakalı iki tane örnek size anlatacağım. Yani şeytanın adımları insanı nereye getirebilir diye bunlardan bir tanesi İmam İbnül Cevzi'nin Telbi Süliblis yani şeytanın insanı aldatması kitabından naklettiği bir kısayı anlatacağım. Bir tanesi de Gazali'nin kısasını anlatacağım. Bu kıssalar yaşanmış mıdır, yaşanmamış mıdır bilmiyorum. Allah en doğrusunu bilir. Fakat şunu söyleyebilirim size, bunu darb-ı mesel babından kabul edin. Yani Allah'ın veya Resulünün karşısındaki insana bir şey anlatmak için bazen misal veriyor ya darb-ı mesel babından. Siz de benim bu anlatacağımı darb-ı mesel babından düşünün. İbnül Cevzi diyor ki, zamanın birinde üç kardeş Allah yolunda cihada gitmek istiyorlar. Yani haçlı seferleri başlamış, İslam alemi işgal edilmiş. Üç tane genç Allah yolunda cihada gidecekler. Fakat diyor ki bir tane bacıları var ve bu bacılarını emanet edecek hiç kimseyi bulamıyorlar. Biri onlara diyor ki falanca yerde bir rahip vardır. Bu rahip iyi bir Müslümandır, dindar biridir. Kız kardeşinizi en güvenilir şekilde emanet edebileceğiniz adam rahiptir diyor. Götürüp kız kardeşlerini rahibe veriyorlar. Diyorlar ki ey rahip biz Allah yolunda cihada gideceğiz. Bu kız kardeşimiz de al sana emanettir diye rahip de tamam diyor. Rahip götürüyor kızı kendi yaşadığı yerden çok uzakta bir eve yerleştiriyor ve bu kızın yemeğini götürürken yani mesela diyelim ki saat 1'de yemek götürecekse saat 12'den yemeği kapıya koyuyor ki hani kızla karşı karşıya gelmeyeyim nefsimde ona karşı bir şehvet oluşmasın. Tabi günler günleri kovalıyor günler günleri kovalıyor. Rahip bir gün kendi kendine diyor ya sen bu kadını götürdün o dağ başına koydun oğlu tek yaşamaz teklik Allah azze ve celleye mahsustur. Yani en azından o yemeğini koyarken bir selam versen, işte nasılsın, iyi misin desen vesaire daha iyi olur. Tabi yemeğini götürdüğünde kapısını tıklıyor, işte nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mıdır, yok mudur konuşmaya başlıyorlar. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra içeri girmedikten sonra halvet olmadıktan sonra kapıda oturup onunla konuşsam, sıkıntılarını dinlesem ne olur ki? diyor. Mesela Ve bu şekil yapmaya başlıyor daha sonra. Tabi derken kendini içeride buluyor. Yani belli bir zaman geçtikten sonra kendini kızı içeriye koyduğu odanın içinde buluyor. Ve zaman içerisinde kızla şey yapıyor, zina yapıyor. Çünkü biliyorsunuz yani İslam'ın koyduğu ortaya bir insan tabiatı var. Kadınla erkek arasında, iki yabancı bir kadın ve erkek arasında şehvet dışında bir ilişki olamaz. Yani aralarında bir ilişki varsa... Bu ilişkinin temeli arkadaşlıkmış, kardeşlikmiş, dünya ahiret bacımsın falan bunlar İslam'da yok. Arada olabilecek tek şey, arada olabilecek tek ilişki tarzı şehvet ilişkidir. Şimdi zina yaptıktan sonra tövbe etmek istiyor. Kız hamile kalmış, rahip tövbe etmek istiyor. Şeytan ona geliyor. Şimdi sen diyor tövbe etsen bile insanlar bir defa seni bu amelle andıklarında ya seni öldürecekler, Veyahut da bir daha sen salih bir insan olsan bile kimse senin yüzüne bakmayacak. Hem dünyanın gidecek, hem de ahiretin gidecek. Ne yap o zaman? Öyleyse diyor sen en iyisi bu kızı öldür. Ondan sonra göm toprağın dibine. Kardeşleri geldiği zaman da kardeşlerine dersin. Kız kardeşiniz vefat etti, çok salih haberiydi. Allah rahmet etsin falanca yere de gömdüm gitti. Tabii çocuklar geliyorlar. Rahip hikayeyi onlara anlatınca Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz diyorlar. Mücahit adamlar yani kendi canlarını satmışlar bacıları öldü diye üzülecek değiller. Fakat gece eve gittiklerinde üçünün birden rüyasına şeytan geliyor. Üçüne de diyor sizin bacınız nerede rüyalarında? İşte bacımız öldü. Yok diyor sizin bacınız hamiledir. Karnında çocuk vardır ve o haliyle falanca yerde gömülüdür diye. Gidiyorlar, kabri açıyorlar, bakıyorlar gerçekten hamile olaraktan bir ceset toprağa gömülmüş. Rahibi getiriyorlar. Rahibi tam şey yapacaklar, tam öldürecekler. Şeytan ona geliyor diyor, valla ben sana çok işler ettim. Yani çok büyük oyunlar ettim. En basitinden diyor, yani sen bana uydun uydun bırakmadım, tövbe de edesin. Bak şu anda zani ve katil olaraktan ölüyorsun. Benim seni buradan kurtarabilmemin tek bir tane yolu vardır diyor. Biliyorsun ben sihir yapabilirim diyor. Hani sihir bana ait olan bir şey. Fakat benim sihir yapmamın yolu senin kafir olmandan geçer. Yani rahip din adamı onu da biliyor. Yani hiçbir sihirbaz... Karşısındaki adam küfre girmeden sihir yapamaz. Böyle bir şey yok. Sen diyor bir kere Allah'a küfret. İslam dini yani çık İslam kaydından, fıtrat kaydından çık. Ben sana sihir yapayım. Seni bunların elinden kurtarayım. Ondan sonra tekrardan tövbe edersin. En azından Müslüman olaraktan Allah Azze ve canını verirsin. O da diyor ki kefertü billah. Allah Azze ve inkar ettim. Şeytan gülüyor. Vallahi ben senden beriyim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korktum diyor. Ve son hali bu olmak üzere insan canını veriyor. Şimdi bakın kardeşler, bu bir din adamı, bu bir alim. Siz bu adama şöyle düşünün yani kendi hayatımıza kıyas edecek olursak, siz gidip eğer bu adama deseydiniz ki, misal, kapının önüne yemek koymak ve koyduğun yemek esnasında kadınla konuşmak, netice itibariyle seni kafir olarak ölüme götürecek diye, emin olun hem söyleyen gülerdi söylediğine, hem dinleyen gülerdi dinlediğine. Fakat insan bir defa şeytandan gelen sese kulak verdi mi, neticenin ne ile neticeleneceğini bilemez. İşte Allah Azze ve Celle'nin ve la tettebi'u şeytan şeytanın adımlarına uymayınız demesinden kastettiği şey budur. Yine başka bir darb-ı mesel babından kabul edin bu vereceğim örneği. Size abid olan bir tane adam geçen soru cevap faslında anlatmıştım bunu hatta demiştim inşallah zamanı geldiğinde anlatacağım dersin içerisinde diye. Abid olan adamlardan bir tanesi işitiyor ki, falanca yerde bir ağaç var ve insanlar bu ağaca ibadet ediyorlar. Yani şimdi bizim diyelim işittiğimiz gibi birçok yerde kabirler var, insanlar o kabirlere ibadet ediyorlar vesaire. Ben diyor bir Müslüman olarak, münkeri değiştirmek benim vazifemdir. Ben gideceğim, orada bulunan o ağacı keseceğim. Kalkıyor, yola çıkıyor, ağacının yanına geliyor, şeytan karşısına dikiliyor. Çünkü sonuçta o ağacı oraya diken şeytan. İnsanlar Allah'tan başkasına ibadet etsinler diye. Neye geldin ne falanca buraya diyor sen? O da şeytana diyor ki ben buraya bu Allah'ın dışında ibadet edilen ağacı kesmek için geldim. Şeytan diyor ki bak sen ibadet ediyorsun. Git ibadetinle meşgul ol. Sen niye insanların münkerleriyle ilgileniyorsun? Git Rabbine ibadet et diye. Bugün emri bil maruf yapan birçok insana dendiği gibi hani... Sen niye insanlarla aranı bozacaksın? Sen davetçisin, sen güzel ahlaklı ol, sen yumuşak ol, sen geçen akşam bir, birilerine bir şey anlatıyorum, abinin biri tekrar eder ya, hocam biraz yumuşat ya, hocam biraz yumuşat e, vesaire. Yani mesele yumuşatma meselesi değildir ki, mesele Allah azze ve hakkıdır. Neyse onu anlatmak durumundayız, hepimiz. Boş ver diyor, sen git ibadetini yap. Olmaz diyor, keseceğim. Başlıyorlar şeytanla kavgaya tutuşmaya. Tabii adam şeytanı alt ediyor. Yani aleyhissalatu vesselamın namazda namazını ifsad etmek için İmam Müslüm'ün rivayet ettiği, gelen şeytanla mücadele edip onu alt ettiği gibi bu ilim adamı da şeytanı alt ediyor. Tekrar geliyor diyor ki ya bak sen kendi memleketinde senin eline bakan arkadaşlarını orada bıraktın. Karını çoluk çocuğunu orada bıraktın. Sen geldin burada milletin ağacıyla uğraşıyorsun. Git senin üzerine birinci vacip çoluk çocuğunun nafakasını temin etmektir. Yani bugün bizim Müslümanlardan bir çoğunun Allah'ın dinine hizmet etmekten geri durmasının sebebi de aynısıdır. Şeytanın bu sözüdür. Yani senin karın var, senin çocuğun var. seni bunlara bakman lazım. Sen ne işin var bu adamların yanında? Sen ne işin var bu işlerin içerisinde gibi? Rahibin de kafasına yatıyor. Yani doğru diyor. Olabilir. Sen git diyor eve ben sana her gün iki dinar getireceğim. Yani her gün getireceğim iki dinar başına bırakacağım. Sen bununla rızkını var, nafakanı temin edeceksin. Rahip geri evine döndüğünde birinci gün uyanıyor, iki tane dinar var. İkinci gün uyanıyor, iki tane dinar var. Üçüncü gün uyanıyor, iki tane dinar var. Keyfi yerinde. Bir hafta sonra bir gün bir uyanıyor, dinar falan yok. Tekrar yola çıkıyor, gideceğim o ağacı keseceğim diyor. Şeytan karşısına dikiliyor. Sen diyor, bu ağacı neye geldin buraya? Diyor ki, ben bu ağacı kesmek için geldim buraya. Kesemezsin, bırakmam diyor. Keserim. Kesemezsin, kavgaya tutuşuyorlar, şeytan adamı alt ediyor. Şimdi git diyor, defol git. Adam diyor ya ben seni birincide ikincide yendim. Bu sefer seni yenmemin, yani yenilmemin sebebi nedir? Çünkü sen birincide buraya Allah rızası için geldin diyor. Fakat şu anda sen buraya kendi dinarların kesildiği için geldin. Kendi nafakan kesildiği için geldin. Allah azze ve celle yardımını senden çekti ve sen yenildin diye. Şimdi bakın kardeşler mesela diyelim biz insanlara davet yapıyoruz. İnsanlara davet yaparken davet yaptığımız insanların içerisinde Şeytanın kendisine ettiği ve bizimle tartışan insanlar var. Yani mesela biliyorsunuz bu şeytanın usluplarından bir usluptur. İslam davetçisi insanları Allah'a davet ettiği zaman İslam davetçisine sataşır. Bu uslubu biz kimde görüyoruz? Biz bu uslubu Firavun'da görüyoruz. Yani Musa Aleyhisselam onlara Allah'a anlatırken, onları Allah'a davet ederken Firavun Musa Aleyhisselam'a sordu وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ yani bu soruyu normalde deli bile sormaz. وَمَا رَبُّ alemin <الْعَالَمِن> Yani alemlerin Rabbi olan Allah kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah nedir? Firavun alemlerin Rabbi olan Allah'ın kim olduğunu en iyi bilen insandır. Bütün tağutlar gibi. Fakat soruyor Musa aleyhisselama alemlerin Rabbi olan Allah kimdir? O da diyor yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah'tır. Firavun diyor ki oradakilere اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ le mecnun Size gönderilen bu Musa var ya bu delidir. Musa Aleyhisselam diyor ki doğunun ve batının da Rabbidir. Dikkat edin bak deli sensin, deli senin babandır demiyor. Doğunun da batının da Rabbidir. Davetine devam ediyor. Firavun bakıyor ki yok Musa Aleyhisselam'ı polemiğin içerisine çekemeyecek. Bu sefer Firavun orada ona diyor ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni hapsedilenlerden eylerim. Bütün tağutların kendilerine muhalif olan insanları hapiste tehdit ettikleri gibi Firavun da Musa Aleyhisselam'ı hapisle tehdit ediyor. Bakın burada kardeşler Mesela biz insanlara davet yapıyoruz. İlk başta halisane bir niyetle başlıyoruz. Karşımızdakini Allah'a davet ediyoruz, ona tevhidi anlatıyoruz. Şeytan bu adamın yanına geliyor. Şeytan ona fısıldıyor, hakaret ediyor. diyor. Karşında duran adama hakaret et diyor. Adam diyelim sana diyor, sen de kullanılıyorsun, senin hocaların da kullanılıyor, siz bilmem kimin adamlarısınız falan. Tabi senin şarteller atıyor orada. Sen başlıyorsun diyorsun işte siz de kafirsiniz, Allah sizi falan. Tabi davet bitti. Yani çünkü sen artık nefsin adına konuşuyorsun. Birincide Allah adına konuştuğun için Allah azze ve celle sana yardım ediyordu. Allah azze ve celle senin kelimelerine güç vermişti. Karşı taraftaki insanın kalbine belki de kabul yazacaktı. Fakat şeytan senin karşında duran adamla seni bir polemiye çektiği zaman Firavun'un Musa aleyhisselama yaptığı gibi sen de bu polemiğin içerisine girdiğin zaman Allah Azze ve Celle senin dilindeki şeyi de kaldırıyor, kuvveti de kaldırıyor. Karşı tarafın kabul etmesini de engelliyor. Bu bizim mesela davet esnasında çokça karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Yani şeytan bizi bir amelden alıkoyamadığı zaman bizim o amelle alakalı niyetimizi değiştirmek ister. Çünkü şeytan biliyor ki Allah'ın yanında hem dünyevi olarak hem de ukrevi olarak kabul gören ve Allah'ın yanında yer edinen amel, İhlas ile yapılan ameldir. İhlas ile yapılmayan hiçbir amelin ne dünyada karşılığı vardır, bereketi vardır. Ne de ahirette insana getirebileceği bir şey vardır. Baktı seni amelden alıkoyamıyor. Bu sefer senin niyetinle uğraşmaya başlıyor. Yani senin niyetini Allah'ın dışında bir tarafa çekerekten Allah muhafaza senin ayağını kaydırmak istiyor. Ondan dolayı bizler Müslümanlar olaraktan yani buraya kadar anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken şey şu. birçok çok çok çirkin olan şeyin İlk adımı normalde çok basittir. Ve insanların nefislerinin yanında helaldir. İnsanların yanında hiçbir problem görünmez. Fakat insan bir defa onun içerisine girdiği zaman, bir defa o adımları attıktan sonra, yani şeytana bir defa icabet ettikten sonra artık o işin ne ile neticeleneceğini insan bile kestiremez. Allah muhafaza. Yani mesela yaşadığımız piyasada birçok Müslümanın faiz dediğin zaman, Belki tüyleri diken diken oluyor. Yani faiz kelimesini duydukları zaman tüyleri diken diken oluyor. Fakat neticede bakıyorsun o Müslüman kredi çekmiş. Yani gitmiş bankadan kendisinin de faiz demiş olduğu kredi çekmiş. Bu adam nasıl bunu yaptı diyorsun? Evvela dükkanına post cihazı almış. Yani hiç kimse bir kerede gitmez bankadan kredi çekmez. veyahutta da evvela bir takım alışverişlerde gitmiş başka bir Müslümanın kredi kartını almış. Ne de olsa bu kredi kartı benim değildir demiş misal. Gitmiş o kredi kartıyla alışveriş yapmış, yani faiz ve faizle muamele, Müslümanın gözünde o ilk adımları basitleyince, belli bir zaman sonra bir bakmışsınız o Müslüman, kendisinin faiz dediği insanları kınadığı bir şeyi yapmış, gitmiş şeyden bankadan kredi çekmiş ki Allah Resulü diyor ki, faizin yetmiş küsur kapısı vardır, en basiti kişinin kendi anasını nikahlaması gibidir. Yani en basiti bu faiz kapılarından bir tanesi, kişinin kendi anasını nikahlaması gibidir. Onun için kardeşler yani bir şey şeytandan geliyorsa İslam onu hoş karşılamamış ise siz onu yaparken ama bu basittir. Ama ben bunu yaptığım zaman ne olur ki demeyin. Bu vermiş olduğum örnekleri düşünün. Vallahi sizin netice itibariyle nereye götüreceğini ne siz ne de bir başkası kestiremez. Mesela bu mealde e Allah Resulünün bize anlatmış olduğu bir şey var. Şeytanın adım adım nasıl insan oluğunun itikadını ifsad ettiğine dair i̇mam Müslüm hadisi rivayet ediyor, Ebu Hureyre'den. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, şeytan الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ Şeytan sizden birine gelir. فَيَقُولُ men خَلَقَ haza, Kim bunu yarattı? Kim bunu yarattı? Kim bunu yarattı? Hatta يَقُولَ وَمَنْ خَلَقَ رَبَّكَ Ta ki ona der, peki senin Rabbini kim yarattı? Bir rivayete, وَمَنْ خَلَقَ Allah. Yani şeytan düşünün, size gelip soruyor mesela, sanki şeyde tefekkür ediyorsunuz. Yaratılmış olan şeylerde tefekkür ediyormuşsunuz gibi bir görüntü var. Dağları kim yarattı? Allah. Yerleri kim yarattı? Allah. Gökleri kim yarattı? Allah. Tabi bu sorular gereksiz sorulardır. Çünkü bunlar fıtratla bilinen ve insanın üzerinde çok fazla düşünmemesi gereken şeylerdir. Bunların Allah'ın yarattığı zaten bellidir. Fakat siz bir defa bu düşüncelerin içerisine girdiğiniz zaman son sorunun şu olacağını olacağından emin olamazsınız. Peki Allah'ı kim yarattı diye? Ve bakıyorsunuz Müslüman olmasına rağmen insanların kafasında bu tip vesveseler bulunabiliyor. Şimdi mesela hususen peygamberin verdiği bu hadisi yani şeytanın insanlara soru cihetiyle yaklaşıp daha sonra insanların Allah hakkındaki itikadını bile zedelemesine bizim asrımızdan mesela bir örnek vereyim size. Şeytan nasıl vesveseyle insanın itikadını Allah bullak eder? Mesela İslam bizlere bid'at taifeleriyle yürüyordu kafir olan insanlarla tartışmayı, münazara yapmayı yasaklamış. İslam, bid'at taifeleriyle, kafir olan insanlarla münazara yapmayı yasaklamış. Yani onlarla oturup bazı konuları tartışmaktan İslam bizi men etmiş. Kime buna cevaz vermiş? Alim olan insanlara cevaz vermiş. Yani bir adam alimse, İslam dinini ve temellerini çok iyi biliyorsa, karşı tarafın batılını ve şüphelerini de çok iyi biliyor ise, eğer bu, bu tip insanlarla tartışabilir, bunda bir beis yoktur diyelim. Şimdi Müslüman kendince iyi bir şey yapıyor. Gidip onunla konuşuyor, bununla konuşuyor, onunla tartışıyor, mürciyeye gidiyor, sofiye gidiyor, akılcıya gidiyor falan. Netice ortaya çıkan sonuç kendi kafası allak bullak olmuş, bir sene sonra bu sefer kendi itikadını sorgulamaya başlıyor. Çünkü bu insanlar, diyelim ki şeytanın dostluğunu yapıyorlar ve insanların kafalarına şüphe atıyorlar. İslam zaten seni onlardan men etmiş. Senin onlarla bir arada oturmanı, onlarla konuşmanı, onlarla fikir alışverişinde bulunmanı Peygamber aleyhissalatu vesselam sana yasaklamış. Sen bunu çiğnediğin zaman, yani birinci adım olaraktan düşün bunu. Yani bir kafirle konuşsam, bir bidat ehliyle konuşsam ne olur ki kardeşim diyorsun. Fakat netice itibariyle bakıyorsun insanların şüphelerini izale edeyim derken, insanların kendi kafalarında şüphe oluşmuş ve bu söylediğim şey de hayalden söylemiyorum yani emin olun piyasa bu tip insanlarla e, yani bu tip insanlarla dolu bu sebepten ötürü şeytan bize gelip direkt bir şekilde inandığımız esasları yerle bir etmek yerine onları ortadan kaldırmak yerine bize bambaşka bir kapıdan geliyor ve bize yaklaşmış olduğu kapı da işte itikat konusunda bize bir takım sorular soruyor veya bize sorular soran iyisi şeytanların ayağına götürüyor bizleri ve belli bir zaman sonra bakıyoruz ki biz o insanları düzeltelim derken onları düzeltemediğimiz gibi kendi itikadımızı da zedelemişiz aynı zamanda. Y Yine mesela kardeşler bununla alakalı şeytan insanın amellerini de adım adım ifsad eder. Yani bir insanı salih amellerini ifsad etmek istiyorsa eğer şeytan adım adım o insana yaklaşır ve adım adım onun amellerini ifsad eder. Mesela ben bu konuyla alakalı daha temel bir şey söyleyeyim size. İnsanoğlunun amellerinde, salih amelin ortaya çıkması veyahut da kötü amelin ortaya çıkması insanın iradesi ile alakalı bir şeydir. Yani insanın iradesi hangi yönde harekete geçiyorsa, insanın amelleri de o şekilde ortaya çıkar. Sağlam bir iradeye sahip olan, bir şeyi yapmak istediğinde, istediğinde kararlı olan insanlar, genelde Rabb'lerini de razı ederler, kardeşlerini de razı ederler. Fakat irade konusunda problemi olan, yani bir şeye bir türlü başlayamayan veyahut da başladığı işe bir türlü devam edemeyen, başladığı işin üzerinde sebat edemeyen insanlar ne Allah Azze ve Celle'ye güzel bir kulluk yapabilirler ne de aynı zamanda Müslüman kardeşleri için iyi bir kardeş olamazlar. Şeytan bunu bildiğinden dolayı kardeşler hatırlarsanız ben e, ta bu silsileye başlarken insanın yaratılışını anlatırken size İmam Müslim'in rüyaat etmiş olduğu bir hadisi söylemiştim. Demiştim ki Allah Azze ve Celle insanı topraktan yarattıktan sonra ona şekil verdi. İnsanı yaratmadan önce daha kurumuş bir balçıkken bir kenara koydu terk etti. Yani Allah Resulü öyle demişti. Dilediği kadar Allah Azze ve Celle insanı bu halde terk etti. Şeytan geldi insanın etrafında dönmeye başladı. Yani o balçıktan olan kuru insanın etrafında şeytan şöyle bir tur attı. Ondan sonra ayağıyla bir yokladı. Yani bir iki tekme attı insanın içinin boş olduğunu fark edince peygamber aleyhissalatu vesselam öyle söylüyor insanın kendi nefsine sahip çıkamayacağını anladı yani insana şöyle bir iki defa dokundu baktı ki bu varlığın içi boş bu varlığın içinde bir şey yok dedi ki demek ki ben bunun içini nasıl doldurursam buna nasıl vesvese verirsem bunun kafasına net fikirler atarsam ben bu insanı o şekilde kontrol altına alabilirim diye şimdi mesela kardeşler şeytan bize hiçbir zaman gelip falanca salih ameli yapma. Falanca salih amele başlama. Veya sen şu amele başlamıştın, Bu amelin üzerinde istikrarlı bir şekilde devam etme diye böyle bir şekilde gelmez. Çünkü yani çok azmış ve Rabbinin şakavetini yazmış olanlardan başkası böyle bir söze zaten icabet etmez. Fakat şeytan bir defa bizim irademizle oynamaya başlarsa zaten irade amelin temeli olduğundan dolayı ya bir daha hiçbir hayır ameline başlayamayız veya da başladığımız hiçbir ameli sonuna götüremeyiz Yani mutlaka bir şeye başladık, niyet ettik Bir iki defa yaptık Fakat belli bir noktadan sonra O ameli terk etmek durumunda kalırız Bakın mesela insanın iradesini bu anlamda etkileyen bir şey Maalesef babalar ve anneler Çocukları daha küçüklükten Cinli şeytanların da vesveseleriyle Çocuklarının iradelerini yerle bir ediyorlar Sen yapamazsın sen edemezsin, sen beceremezsin, sen geç şöyle otur. Mesela diyelim çocuk bir şey yapmak için ayağa kalkıyor, çocuk bir şey yapmak için bir tarafa yöneliyor. Normalde anne babanın yapması gereken nedir? Çocuğuna özgüven telkin etmesidir. Çocuğunun yapabileceğine onu inandırmasıdır. Çocuğunun güçlü kuvvetli olduğunu ona hissettirmesidir. Bu şekilde biz İslam'a ve insanlığa faydalı insanlar yetiştirebiliriz. Yani her şeyden korkan, hiçbir şeyi yapamayan, adım attığı her olayda terslenmiş olan bir çocuk ne Allah'a güzel bir kul olabilir ne de Müslümanlar için iyi bir hizmet ehli olabilir. Bu mümkün değildir. Maalesef anne ve babalar bu konuda şeytana da yardımcı olaraktan daha çocukluktan çocukların iradelerini yerle bir ediyorlar. Sen dur, sen karışma, sen dökersin, sen kırarsın, sen ne anlarsın vesaire gibi. Aynısını şeytan büyüklere de yapıyor. Yani mesela biz Müslümanlar olarak kendi irademizi güçlendirebilmek için elimizde çok büyük bir silah var. Çünkü irade amelin temelidir ve iradenin sürekli güçlü olması gerekir. Mesela bizim bir Allah'ımız var, bizim bir Rabbimiz var ve Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatlarını yan yana koyduğumuz zaman onu, O'nun bize kendini tanıttığı gibi o isimlerle ve o sıfatlarla tanıdığımız zaman bu Müslümana müthiş bir güven verir. Yani benim Rabbim beni korur, benim Rabbim benim arkamdadır, benim Rabbim benim dostumdur, benim Rabbim azizdir, demiri Davud'a yumuşatan Rabbim istediği işi bana yumuşatabilir diye insan düşündüğü zaman hakkını veremeyeceği, altından kalkamayacağı hiçbir iş yoktur. Fakat aynı insan şeytanın da vesveseleriyle ben yapamam, ben okumadım, ben daha önce bir işi beceremedim, yani ben başlarım ama sonunu getiremem gibi... Allah'tan uzak şeytan ve kendi nefsiyle beraber kendi iradesine yönelik bir takım vesveselere kulak verdiği zaman o insanın sağlam bir irade ortaya koyması ve buna bağlı olarak da Allah Azze ve Celle razı edecek ameller yapması mümkün değildir. Onun için şeytanın vesveseleri adım olaraktan adım adım bizim irademizi kırmaya yöneliktir. Veya bizim aracılığımızla bizim çocuklarımızın iradelerini kırmaya yöneliktir. Müslümanın mesela bunun farkında olması gerekir. Bakın kardeşler burada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bir insanın şeytanın adımlarına tabi olmaması için kendi zaaflarını çok iyi bilmesi gerekir. İnsan kendi zaaflarını ve zayıflıklarını bilmediği zaman mutlaka şeytanın adımlarına tabi olacaktır. Çünkü şeytan insana en kuvvetli olduğu baktan yaklaşmaz. Şeytan bakar bu insan hangi alanda iyi yetişememiştir? Yani mesela diyelim sizin karşınızda bir düşman var. Siz bu düşmana darbe indirmek istiyorsunuz. Bu düşmana darbe indirirken ordunun komutanı nerededir? Ordunun en iyi savaşçıları nerededir? Oraya mı darbe indirirsiniz? Yoksa bakarsınız Uhud savaşında Halid bin Velid'in yaptığı gibi Müslümanların en zayıf yerini tespit edersiniz. Mala düşkün olan adamların bulunduğu yeri tespit edersiniz. Ve oradan saldırırsınız. Savaşı da kazanmış olursunuz. Şeytan da böyledir. Bize saldıracağı zaman bizim en kuvvetli olduğumuz ve en iyi becerdiğimiz baktan bize yaklaşmaz bize yaklaşacağı yer zayıf olduğumuz ve kendimizi geliştiremeyeceğimiz bir yerdir İmam Müslim rivayet ediyor Ebu Zer, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi şimdi İslam alemi büyüyor fetihler yapılıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk nesil yani yetiştirdiği bütün sahabeleri sağa sola şeye gönderiyor görev veriyor, vali yapıyor, komutan yapıyor artık İslam toprakları büyüdü Demek Ebu Zer'in de aklına bir şeyler geldi. Yani şu anda birçok Müslümanın da maalesef aynı sorunu yaşadığı sorunu Ebu Zer de yaşadı. o ben eski Müslümanım. Ben işte 6-7 senelik, 10 senelik Müslümanım. İşte diyelim ki ben hocayla beraber ilk başta bu işe başladığı günden beri hocanın yanındayım. Niye falana filana iş veriliyor da, falana filana görev veriliyor da acaba bana niye görev verilmiyor gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. İmam Müslüman anlatıyor. Geldi dedi ki, ya Resulallah, elâ testa'milûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnûnû Beni kullanmaz mısın? Bana da görev vermez misin? Hani benim bir problemim mi var? Benim bir hatam mı var? Bana da bir görev ver. Allah Resulü Ebuzer diyor. Allah Resulü Ebu benim omuzuma koydu. Ve bana dedi ki ya Ebu Azar. da'ifun ve inneha emâne. Sen zayıf bir kulsun. Ve senin benden istediğin şey de emanettir. Ve inneha setekûnu yevmel qiyâmeti khizyun ve nedâme. Ve senin bu istediğin şey kıyamet gününde insanlara rezillik ve pişmanlık olacaktır. Yani sen benden bir şey istiyorsun. Bana diyorsun ki bana görev ver. Sende bir problem olduğundan dolayı değil. Fakat emirlik konusu senin zayıf olduğun bir konudur. Ben sana emirliği veririm, emirliği veririm sorun yok. Fakat kıyamet gününde senin benden istemiş olduğun bu emirlik, kıyamet gününde senin için pişmanlık aracı olacaktır. Ve kıyamet gününde senin için bir rezillik olacaktır. Seni Allah'ın yanında küçük düşürecektir. Bakın kardeşler burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zere bir şey öğretti. Zayıf olduğun konuya adım atma. Bir konuda zayıfsan, bir konuda zaafın varsa, o konuya adım atma. Şimdi mesela örnek veriyorum. Diyelim ki, biz Müslümanlar bir arada yaşıyoruz. Hepimiz. Ve bu yaşadığımız yerde, sonuçta elbette ki görev paylaşımı yapacağız. Yani bütün işleri bir tane iki tane adam yapamayacağına göre, herkes yapabildiği alanda, bazı işler yapacak Müslümanlar için. Şimdi, insanlara iş neye göre verilir? Yani ben diyelim ki mesela bir insana iş dağılımı yapacağım, iş vereceğim. Herkes hangi konuyu iyi yapabileceğini ızhar ediyorsa hangi konuda iyi olduğunu ızhar ediyorsa o insana o iş verilir. E şimdi diyelim ki o adamın o konuda zaafı var. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir Müslüman iyi bir muhasebecidir. Çok iyi bir muhasebecidir. Şimdi ben ne yapacağım, yani benim param varsa ve bu paranın kontrol edilmesi gerekiyorsa eğer Müslümanların bir parası ben bu paramı muhasebeden anlayan birine teslim etmem lazım. Al bu parayı diyeceğim, bu parayı al hesap et. Şimdi o kardeşimizin paraya zaafı varsa ve ona rağmen o kardeşimiz o görevi kabul ederse yarın öbür gün hırsız olduğunda ve eli kesildiğinde bu benim başıma nereden geldi deme hakkına sahip midir? Deme hakkına sahip değildir. Kendi eliyle kazandığının karşılığını görüyor. Çünkü sen o konuda zayıf olduğunu biliyorsun. Ve insanın zayıf olduğu her konu şeytanın insan üzerinde yoludur. Şeytanın insan üzerindeki adımlarıdır. Şimdi şeytan sana gelip orada ne diyecek? Bak kardeşim Allah senin önüne bir iş getirmiş. Allah senin önüne bir görev getirmiş. Sakın ha bu görevi kaçırma. Yani bak senin için İslam'a hizmet edeceğin iyi bir kapı var artık senin önünde diye. insanın önünde böyle bir kapı açacak e tamam da ben insan olaraktan biliyorum ki Ben bu konuda zayıfım Benim paraya ve dünya malına zaafım vardır Misal, Benim ne yapmam lazım Bunu elimin tersiyle eğitmem lazım Çünkü bilmem lazım ki Zaafımın olduğu her konu Zaafımın olduğu her konu Aynı zamanda şeytanın benim üzerimde adımları Ve şeytanın benim üzerimde kapı aralamasıdır Yani mesela diyelim Şimdi bir iş yerimizin olduğunu düşünelim Veya bir medresemizin olduğunu düşünelim Misal, Diyelim ki kız öğrencilerimiz var Veyahut kadın çalışanlarımız var. E şimdi biri bunların servisini çekecek da yani arabayla bunları alıp bir yerden bir yere götürecek. E bunu da bir kadın yapamayacağına göre, bunu bir tane erkek yapacak tabii ki. Şimdi diyelim ki ben baktım dedim ki, işte bu kardeşim evlidir, ahlakı da güzeldir, sakin bir adamdır. Çağırdım, kardeş dedim gel, sana bu görevi verelim. Sen işte maaşınla beraber hem de Müslümanların hizmetini gör dedim. Bu kardeşim biliyor ki kadına zaafı var. Bu kardeşim biliyor ki kadınla alakalı günahlarda kendi nefsine sahip olamıyor. Şeytan onu istediği gibi avucunun içerisine alıyor ve şeytan onunla oynuyor bu konuda. Bu kardeşimizin bu görevi kabul etmesi beni niye rejim ediyorlar bu Müslümanlar deme hakkına sahip değildir. Yani bir gün Müslümanlar bu adamı rejim edecek pozisyona getirdiklerinde bu adam kendi elleriyle kazandıklarını yapıyor demektir. Yani insan kendisini çok iyi tanımak zorundadır. Kendi zaaflarını çok iyi bilmek zorundadır. Aksi halde şeytanın ona oynayacağı adımları, şeytanın onu aleyhinde atacağı adımları insanoğlunun kestirmesi mümkün değildir. Bakın mesela bu konuyla alakalı özellikle yani size hepimizin hayatının bir parçası olan ve şeytanın da adımlarının en belirgini olan bir şeyi örnek olaraktan vereyim inşallah. Biliyorsunuz peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor. İmam-ı Müslim rivayet ediyor bunun, Sünan Ashabı da rivayet ediyor. الرؤيا selasetun. Rüya üç kısımdır. E şimdi rüya dediği zaman aleyhissalatu vesselam hepimizi ilgilendiren bir şeyden bahsediyor. Yani her birimiz her günlerde neredeyse onlarca belki yüzlerce rüya görenler var aramızda. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor rüya üç kısımdır. Bir, rüya salihha bu min Allah. Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle kulunu müjdelediği salih olan rüyadır. Yani mesela bir rüya gördünüz, sabah kalktınız diyelim, baktınız böyle içiniz ferah. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş olabilirsiniz, cenneti görmüş olabilirsiniz, hayırlı bir ortamı görmüş olabilirsiniz. Bu Allah'ın mümin kullarını müjdelediği ve onların gönlüne ferahlık verdiği yollardan bir tanesidir. İki, rü'ya tahzinun mineşşeytanı. Şeytanın kulu kendisiyle üzünlendirdiği rüyadır. Yani sabah diyelim bir rüya gördünüz kalktınız çok fazla canınız sıkılmış. Bu rüya şeytandandır. Yani şeytan Müslüman kulu üzünlendirebilmek için o Müslümanın e, şeyini yapar. Rüyalarına girer ve ilginç ilginç rüyalar gösterir Müslümana. Üçüncüsü ise Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor. Rüya hilmin hulmin hulum dediğimiz rüyadır. Yuhaddisi lmer'u nefsehu. Kişi gündüz ne yapmışsa, ne konuşmuşsa gece onu rüyasında görmesidir. Yani gündüz akşama kadar ticaretle uğraşan bir adamın gece rüyamda işte çok büyük bir para gördüm, bir yerden bir hazine geliyordu. Acaba bu rüyanın manası nedir demesi bu abestir. Yani akşama kadar parayla oynarsan kapıda bir sürü ödemen olursa gece göreceğin şey hazinedir. Yani bir hazine bulsak da bu ödemeleri yapsak bilinç altında bu olduğu için gece rüyana gelecek olan rüya da budur. Başka bir şey değil. Benim burada özellikle üzerinde durmak istediğim şey Şeytandan olan ve kendisiyle kulu hüzünlendirmiş, hüzünlendirdiği rüyaya geleceğim. Bakın kardeşler, ben size bu konuyla alakalı çok ilginç bir şey anlatayım. Bir evli bir çift var. Bunların arasında çok büyük problem var. Yani bu problemin sebebi ne? Misal, kadın veya erkek kadına güvenmiyor. Şimdi biliyorsunuz, eğer bir evlilikte erkek veya kadın... Kocasına iffet anlamında veya karısına iffet anlamında güvenmiyorsa Kafasında zerre miskar şüphe varsa O evlilik artık o aile için zehirdir O aile için ölümdür Yani Allah'ın bir nimeti değil Allah Azze ve Celle'nin o insanlar üzerindeki azabıdır Şimdi problem problem problem problem e, Karşına alıp diyelim ki konuşuyorsun Nasıl geldi bu seviyeye Yani nereden Ne Mesela bu kadın zira mı yapmış yok haşa Allah muhafaza sen bunu bir erkekle mi gördün yok sen bunu bir erkekle konuşurken mi gördün yok e Allah'tan korkmaz o zaman niye karının iffetinde şüphe ediyorsun madem e, iffete yönelik bir şey görmemişsin ben diyor evlendikten sonra rüyalar görmeye başladım her gün rüyamda eşimi hoş olmadım razı olmayacağım işte yabancı bir erkekle beraber gördüm diyelim ve zaman içerisinde bu rüyaları düşünmekle bak bu yani şeytanın onu hüzünlendirmek için insana gösterdiği rüyaları düşünmekle netice itibariyle adamın kafasında eşinin sanki zina yapmış bir kadın gibi düşünüyor eşini ondan sonra. Ve aile dağılmak üzere gelmiş. Aileyi dağıtan şey ne peki? Şeytan gelip adama senin eşin zanidir dememiş. Zaten böyle bir şey dese adam elinin tersiyle itecek. Fakat daha işin başlangıcında eşine bir takım rüyalar göstermiş. eşine bir e Kocasına bir takım rüyalar göstermiş. Ve kocası bu rüyaların peşinden gittiği için bunları düşündüğü için netice itibariyle adamın kafasında eşine karşı Müslüman bir kadına karşı kötü duygular kötü düşünceler oluşmuş şimdi şeytan için bu çok önemli bir mesele çünkü şeytan biliyor ki bir Müslümanın veya bireylerin iyi olabilmesi için kitaba ve sünnete göre kitap ve sünnet ölçüsüne göre kaliteli olmalarının yolu sağlam bir aileden geçer yani insanın sağlam bir aile yapısı varsa insanın sağlam ilişkileri vardır zaten dikkat edin Ailesinde problemli olan insanlar dışarıda da insanlarla problemlidir. Ailesindeki fertlerle ilişkisi düzgün olan insanların dışarıdaki insanlarla da ilişki düzgündür. Bakın İmam Müslim rivayet ediyor. Yani aile ilişkisinin şeytan için ne kadar önemli olduğuna dair söylüyorum. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam "Yed'u'ş şeytanu arşehü alal mâi thumma yeb'asu Şeytan tahtını suyun üzerine kurar. Ondan sonra askerlerini, seriyelerini insanların üzerine gönderir. Fe akrabuhum minhu menzileten azamuhum minhum fitneten. Onlardan şeytana en yakın olanlar insanların arasında en çok fitne sokanlardır. Yani şeytanın o görevli olaraktan her sabah gönderdiği insanlardan, şeytanlardan en iyi olanlar en çok fitne yapanlardır. Akşam olur bir tanesi gelir diyor Aleyhisselatu vesselam. Şeytan'a der ki ben falanla uğraştım, uğraştım, uğraştım. Ta ki bu fiili yaptı. Vallahi ma sana ateşe der onu tersler. Hiçbir şey yapmamışsın. Yani adama zina yaptırmış, adama içki içirmiş, adama kumar oynatmış. Mesela. Hiçbir şey yapmamışsın uzak dur der. Başka bir tanesi gelir der ki falanca adamla uğraştım uğraştım. Ta ki akşam olduğunda onunla karısını arasına ayırdım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediği ifadeyi söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor ki şeytan için. Feyukarribuhu. وَيُدْنِيهِ Şeytan onu kendine yaklaştırır, ondan sonra onu kucaklar, der ki Ni'me ente. Sen ne kadar güzel bir insansın, sen ne kadar güzel bir varlıksın, ne kadar büyük bir iş başardın diye şeytan bunu söyler. Onun için bakın şeytan aile yapılarını bozmak istediğinde, kadınla kocanın arasını bozmak istediğinde direk bir şekilde yaklaşmıyor. Adımlar ile insanın üzerine geliyor ve bunu da insanın hayatının bir parçası olan rüyayla yapıyor. Ben İslam'la ilk tanıştığım zaman işte benim diyelim hidayetime vesile olan bana tevhidi anlatan bir tane hocamız vardı. Ee, tabi insanların onlarla alakalı bir takım söylediği şeyler vardı. Yani işte bunlar Amerikan ajanıdır, bunlar işte şöyledir, bunlar böyledir diye. Yani inanmamakla beraber tabi insanlar konuşuyorlar. Şimdi bir gün son gün yani bugün gittim işte hocayla oturdum konuştum. Son şeyleri de bana anlattı hepsini tevhidi diyelim İslam'ı. Kabul ediyor musun dedi bana bunları ediyorum dedim. Yani bunlar hepsi zaten senin bana delille anlattığın şeylerdir. Akşam geldim eve uyudum. Gece o hocayı rüyamda böyle bir ortamda gördüm. Sakallarını kesmiş elinde sigara var. Böyle çok çirkin bir şekilde kahkaha atıyor. Yani Ve beraber oturmuş olduğu adamlar da aynı o tipten adamlar. Yani onun arkadaşı olanlar hepsi sakallarını kesmişler ellerinde sigara var. Ve rüyada da şöyle bir şey var. Hani sanki... E, bu adamlar Müslümanlara başka bir yüzle görünüyorlar. Kendileri bir ortamda kaldıkları zaman ise gerçek yüzleri bu adamların budur diye. Tabi sabah uyandığımda Allah hamdolsun. Yani Allah'ın verdiği basiretle dört elle yapıştım o hocaya. O ayrı bir mesele. Yani anladım ki hayır ondadır. Salah ondadır. Benim hidayetim o taraftadır. Şeytan onunla alakalı onu benim gözümde kötülemek istiyor. Veyahut da benim gözümde onu küçültmek istiyor. Ondan dolayı kardeşler bizler yani bugün anlatmış olduğum konuyu toparlayacak olursam eğer bizler eğer e, iyi bir şekilde ciddi bir şekilde şeytana karşı düşmanımıza karşı kendimizi koruma altına almak istiyorsak dikkat ederseniz bu anlattığım şeyler çok tehlikeli şeyler. Yani e, insanın ilk etapta aklının dahi ucundan geçmeyecek şey neticede insanın başına geliyor. Bunun yolu yani insan buna karşı nasıl mücadele edebilir kardeşler? Bunun tek bir yolu vardır muhasebe. Yani kul sürekli kendi nefsini ve amellerini muhasebe eder. Zaaf yönlerini ve kuvvetli yönlerini tespit ederse Allah'ın izniyle şeytanın adımlarına karşı basiret kazanır. Fakat insan tabir caizse saldım çayıra mevlam kayıra gibi yani ne amel yapmış, ne etmiş, ne kötülük yapmış, nerede tövbe etmiş, nerede tövbe etmemiş bunların hiçbirini önemsemeden sadece sabah kalkıp akşam uyumak şeklinde hayatını devam ettirirse eğer şeytanın bu adımlarına karşı insanın e, şey yapabilmesi karşı koyabilmesi neredeyse mümkün değildir e, desek Allah'ın izniyle yerindedir. Aslında bu konuyla alakalı özellikle Kur'an-ı Kerim'den Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kullandığı bazı yerler vardı. Hani Onları da anlatmak istemiştim. Fakat vaktimizi ziyadesiyle doldurmuş olduk. Zaten tahmin ediyorum bu anlattıklarımız da Konunun anlaşılması açısından kafidir inşallah. Belki fazladır bile. Sadece zaten kardeşler bunları bilmek insana fayda vermiyor. Yani Çünkü bunları bilmek için bir kitap okursun, bir hocadan dinlersin, kendin oturur tefekkür edersin, bir şeyler öğrenirsin. Yani bilgi, mesela hepimiz şunu bilmiyor muyuz? Allah var, ahiret var ve Allah azze ve celle günah işleyenleri yakacak. Mesela bunu hepimiz biliyoruz ama buna rağmen günah işliyoruz. Yani insanın bir şeyi biliyor olması insanın ondan uzak duracağı ve ona düşmeyeceği anlamına gelmez. İnsanın bir şeyden uzak düşmesi bilgiyle beraber onu kendine dert edilmesi ve onun üzerinde tefekkür etmesi. Onun üzerinde nefsini muhasebe etmesiyle mümkündür. Yani biz de şeytanın bu aldatma yollarını öğrendikten sonra bunlar üzerinde tefekkür eder, bunlar üzerinde muhasebe yapar, Allah azze ve celle'den yardım ister bir çaba gösterirsek... <gülüyor> Şüphesiz ki şeytanın tuzağı çok zayıftır diyor Allah Azze ve Celle. Fakat kimin için zayıftır? Allah'la dostluğu olan insanlar için. Şeytana karşı Allah'tan yardım alan insanlar için şeytanın tuzağı zayıftır. Yoksa Allah'tan uzak, e, muhasebeden uzak insanlara gelince, zaten geçen dersimizde de anlatmıştım. Şeytan kıyamet gününde şeytanın elde ettiği amele ürüne baktığımızda bin tane insandan 999 tanesini saptırmıştır. Yani Allah Azze ve Celle bir tarafta bize diyor ki, şüphesiz ki şeytanın tuzakları zayıftır. Öbür taraftan Allah Resulü bize diyor ki, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a diyecek, Ey Adem ateşin ehlini çıkar, ateşin ehli kimdir ya Rabbi diyecek, her bin tane adamdan 999 tanesini çıkar diyecek. Yani tuzağı zayıf olan varlığın eğer ulaştığı netice buysa, ee, fakat kime tuzağı zayıftır şeytanın? Dostluğu Allah'la beraber olanlara zayıftır. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitaptan ve peygamberinin sünnetinden şeytana karşı silah kuşananlar, şeytana karşı azık edinenlere şeytanın tuzakları zayıftır. Fakat dediğim gibi bunu önemsemeyen, bunun farkında olmayan insanlara gelince ki çoğunluğun olduğu gibi zaten Aleyhisselatu vesselam diyor her bin kişiden 999'u onun tuzağına ve oyunlarına maalesef düşmüştür. Allah Azze ve Celle bizleri, başta ben kendim için söylüyorum, sonra sizleri şeytanın adımlarına ve tuzaklarına karşı muhafaza eylesin. Bizlere kitabın ve sünnetin nuruyla nurlanmayı ve basiretlenmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında kendi yolunda cihad eden kardeşlerimize yardımcı olsun. Allah Azze ve Celle bu seneyi bizden önceki milletlere zafer yılı kıldığı gibi Müslüman kardeşlerimize zafer yılı kılsın. Allah Azze ve Celle NATO'yu Afganistan'da Irak'ta perişan ettiği gibi rezil edip çekilmeye mahkum ettiği gibi Suriye'de de rezil edip çekilmeye mahkum eylesin. Allah Azze ve Celle kafirlerin İslam ümmeti üzerine kurmuş olduğu tuzakları onların kendi boğazlarına geçirsin. Dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden ve niyeti samimi olan insanların hepsini Rabbimiz hidayet etsin. Ayaklarını hidayet üzerine sabit kılsın. Dünyanın doğusunda ve batısında tevhid daveti için zindanlarda yatan, çoluğundan, çocuğundan, ehlinden ve kardeşlerinden uzak <gülüyor> olan kardeşlerimizin bu sıkıntısını bir an önce gidersin ve onları Kardeşlerine ve ehirlerine hayırlısıyla geri döndersin. Rabbimiz bizleri sözü dinleyen, anlayan ve onunla amel eden kullarından eylesin. Bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde de Peygamber aleyhissalatü vesselamın sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Allahumme amin, Allahumme amin, Allahumme amin. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Altyazı